Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udubillahi min şururi enfusina ve seyyiati amalinâ Men yehdihillahu fele mudilleh ve men yudlil fele hâdiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu Emma ba'd Fe inna istaqal hadîs kitabullah ve hayral hadiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bşer al umurlar mütesatı ve kulla mütesat bilge ve kulla bilge zallal ve kulla fil nahr. tefsir dersimize Enam suresinin 31. ayetinde kalmıştık oradan devam ediyoruz inşallah. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor: Allah'a kavuşmayı yalanlayanlar muhakkak ki hüsrana uğramışlardır. Nihayet o an, ansızın geliverince günahlarını sırtlarına yüklenerek, orada yaptığımız kusurlardan dolayı yazıklar olsun bize diyeceklerdir. Dikkat edin, yüklendikleri ne kötüdür. Evet, burada o an onlara ansızın geliverince ifadesiyle kıyamet, kıyametin kopması kastedilmektedir. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu Hüsran cehennemliklerin cennetteki yerlerini görünce yazıklar olsun bize demeleridir. Bunu Taberi İbn-i Hatim ve Hatib-ül Bağdadi tarihte rivayet Yani e, bu hadisenin aslı uzunca bir hadiste geçiyor. Yani kişi cehennemlikse öldüğü zaman bu kimseye cennetten bir yer gösterilir ve şayet iman etseydin, iman edip salamel işleyenlerden olsaydın, senin yerin burasıydı. Fakat iman etmediğin için, yani küfür üzere öldüğün için e, cehennemdesin denilecek. İşte o kimseyi böyle bir pişmanlık, hüsran e, kaplayacaktır. Allah Resulü Aleyhisselatı buna işaret ediyor. Yani ayette geçen hüsran da bu. Evet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Güneş battığı yerden doğmadıkça kıyamet kopmaz. Oradan doğduğu zaman yani güneş battan doğduğu zaman insanların tamamı iman ederler. Fakat o zaman daha önceden iman etmemiş olan veya imanında hayır kazanmamış olan hiç kimseye imanı fayda vermeyecektir. İki kişi aralarında bir kumaşı sermiş haldeyken satışını gerçekleştiremeden veya dürüp kaldıramadan kıyamet kopar. Kişi süt sar, fakat onu içemeden kıyamet kopar. Kişi havuzunu sıvar, su dolduramadan kıyamet kopar. Kişi yiyeceğini ağzına götürür de yiyemeden kıyamet kopar. Bunu Bukhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yani ayette bahsedildiği gibi kıyamet ansızın kopu verecektir. O an ansızın geli verecektir. Bunun açıklamasıdır bu. Aleyküm Aleyküm selam ve rahmetullah. Bazı kimseler bu ayete dayanarak, yani kıyametin ansızın, kopu vereceği ifadesine dayanarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alameti olarak haber verdiği şeyleri inkar ediyorlar. Yani işte Deccal olsun, Mehdi Aleyhisselam olsun, Güneşin Batı'dan doğması olsun, Yecüc Mecüc gibi şeyleri. Yani kıyamet alameti diye bir şey yoktur. Bilakis kıyamet ansızın kopacaktır diye böyle bir inkarcı düşünceye satmışlardır. Halbuki burada ansızın diye belirtilen şey o anın yani kopma anının birdenbire gelivermesidir. Bir takım alametleri gelmiş olmasına rağmen zaten bu alametlerde Yine Kur'an-ı Kerim'le sabittir. Yani kıyametin alametlerinin olacağı. ileride Enam Suresinin 158. ayetine geldiğimizde o ayette bunlardan birisidir. Rabbinin bir takım alametleri geldiği gün diyor Allah Azze ve Celle. Daha önceden iman etmiş olmayan veya imanda hayır kazanmamış olanın o anda iman etmesi kendilerine bir fayda sağlamayacak diye ayetle sabittir bu husus. Yine burada... Yani bu konuyla, bu kelimeyle ilgili olarak Bağtaten ifadesiyle ilgili olarak sapan diğer bir fırka sufiler ve benzeri ebcedle uğraşan kimselerdir. Caet humus sa'atu Bağtaten. Buradaki e, sa'a ifadesiyle e, kıyamet kastedilmekte. Kıyamet onlara ansızın gelecektir. Buradaki baltaten ifadesinin ebced değeriyle hesabını yapmışlardır bazı kimseler ve kıyametin işte Bağdat'ın kelimesinin ebced değeri olan tarihte kopacağını söylemişlerdir. Uzun yıllar yani tasavvufçulara bel bağlayanlar buna böyle inanmışlar. Fakat o tarih geçti. Yani hicri 1250'li yıllar oluyor bu. Yani biz şu an 1430'lu yıllardayız. Yani 200 seneden fazla zaman geçmiştir. Bu da işte Ebced hesabı gibi hesapların batıl oluşunun açık bir göstergesidir. Ve bunun Kur'an'a bulaştırılması ayrı bir e, sapmadır. Çünkü e, Kur'an'a önünden, ardından, sağından, solundan hiçbir batıl yanaşamaz. Onlar batıl bir yolla Kur'an'ı böylece tefsir etmeye kalkmışlardır. Ebced hesabıyla e, bu yorumları yapanlar. E, dolayısıyla e, bu yorumları bu müelliflerin kitaplarında okuyan kimseler, mesela Bağpaten falanca tarihte kıyametin kopacağını gösteriyor diye okuduğu zaman, bunu sanki Kur'an'ın verdiği haber gibi inanacak. Dolayısıyla o tarihte de kıyamet kopmayınca işte Kur'an bize yalan bir haber mi verdi gibi şüpheye düşeceklerdir. E, bu batıl bir yoldur. Zaten İbn-i Abbas yalanmadan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a da e, dayandırılır bu. Epçe hesabı yapanların Yıldızlara bakanların, Ebced hesabı yapanların, bunların Allah katında bir nasipleri yoktur buyruluyor. Ee, yani burada Ebced hesabıyla kast edilen, özellikle yıldızlara bakmakla beraber zikredildiği için gaybden haber vermeyle alakalıdır bu Ebced hesabı. Yoksa mücerret Ebced hesabı caizdir. Yani Ebced hesabıyla kast edilen şudur. E, Arap alfabesindeki bütün harfler, Ebced, Hevves, Huddi, Kelemen, Safes, Dazik kelimelerinin e, harflerinden oluşur. 29 harfi böyle kodlamışlardır. Yani biz nasıl alfabe diyoruz? Alfabe aslında Yunanca'dan gelmedir. Alfabeta gama diye onların harflerini temsil eden şeylerdir. Arapçadaki karşılığı da bunun işte ebce, tevves, hüdde, kelimen, safes, karaşat diye 6 tane kelimedir. Bu 6 kelimenin her bir harfi Arapçadaki 29 harfe delalet eder. Sonra bunlara rakamsal değer vermişler adet olarak. Bu Yahudilerde de vardı. Hatta e, Elif, La'am, Mim gibi ayetler nazil olduğu zaman, e, Bakara suresindeki ve diğer e, işte, huruf-u mukatta şeklinde inen ayetler nazil olduğu zaman, bazı Yahudiler geliyorlar, mesela Elif, La'am, Mim'i hesap ediyorlar, bu Ebced değeri olarak 71 erer. Ey Muhammed diyorlar, senin ümmetinin ömrü, senin dininin ömrü 71 senedir deyip e, bu şekilde çıkışıyorlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da onlara işte bana hurufu mukatta olarak inenler sadece bu değil, Eylül değil. İşte falan ayet filan ayet falan da var diyerek e, diğer ayetleri de söyleyince biz senin hesabının içinden çıkamayız dediler ve gittiler e, Yahudiler. E, yani bu Müslümanların kullandığı bir şey değil. Eğer gaybten bir haber çıkarılıyorsa bu sıkıntı. Ama geçmişte e, EBCT hesabı şu manada kullanılmıştır. Mesela bir kimse ölüyor, önemli meşhur kimselerden birisi, işte salihlerden olabilir, krallardan olabilir. Buna birileri şiir yazıyor, Arapça bir şiir yazıyor. Ve bu Arapça şiir yazarken hani normalde şairler kafiyeyi falan gözetir. Bu sadece kafiyeyi gözetmekle kalmıyor. Aynı zamanda epced değerini de öyle bir gözetiyor ki diyelim adam 1311 senesine vefat etmiş. Bu şiirde yazdığı kelimelerin, harflerinin toplamı 1311 edecek şekilde yazıyor bunu. Yani matematiksel bir hesaba dayandırarak yapıyor. Bu bir sanattır. Ama işin içerisinde kayıptan haber verme girerse sıkıntılı olan taraf burası. Yani bunun caiz olmayan tarafı burası. Bu sebeple işte gerek Said Nursi'nin Risale-i Nur saçmaladığı şeyler, gerek Sufilerin, işte Şarani gibilerin, diğer bazı Sufilerin, İbn Arabi'ye dayandırılan bazı şeylerin sözlerin, Aslı yoktur. Bunlar kitabı ve sünnete aykırı şeylerdir. Bunlar Yahudilerden itade edilmiş şeylerdir. Yine bu Ebced ile ilgili olarak şunu da söyleyebiliriz. Yahudiler İbranice olan kitaplarında, yani kendilerine ilk nazil olan e, Tevrat ayetlerinde, mesela Allah lafzını, Allah Arapça bir kelime, yine Muhammed lafzı Arapça bir kelime, onlar kitaplarında işte İbraniceden başka kelime kabul etmek istemedikleri için Arapça kelimeyi bu Arapça kelimeleri epçet değeriyle hesaplayarak onun yerine başka bir kelime koymuşlardır. Mesela Allah lafzının epçet değeri küçük epçe hesabına göre 92 eder. 92 değerinde İliya lafzını koymuşlardır. İşte işte İsrail il yani il Allah demek yani şeyde İlah manasına geliyor. Mesela İsrail, Allah'ın kulu manasında bir kelime. İşte Yakup Aleyhisselam'ın ismi esasında İsrail. Ee, bu şekilde İlya şekline çevirmişler. Aynı Ebced değerinde. Yine Muhammed ismini de e, aynı Ebced değerinde Bimat veya Mimma Bat diye İbranca başka bir kelimeye çevirmişlerdir. Dolayısıyla e, Tevrat'ı okuyan, İncil'i okuyan, yani bugünkü kitab-ı mukaddesi okuyan bir kimse burada ne Allah lafzını görebiliyor ne Muhammed lafzını görebiliyor. Aslında var. Yani onların kitaplarında var. Ahmet diye, Muhammed diye. Bunlar var. Fakat onlar işte epçet değeriyle değiştirerek gizlemek istemişlerdir. Onun yerine İbrahim'e kelimeler koymuşlardır. Yani Ebced'i burada da kullanmışlardır. Epçet hesabı yani onlardan kalma bir şey. Bu İslam'da ee, kullanması, işte söylediğimiz gibi dini manada kullanması veya gaybden haber manasında kullanması yasaklanmış bir metot. Allah azze ve celle katında bu hesaplarla uğraşanların bir nasibi yoktur buyurulmuştur. Katade dedi ki ayette geçen yüklendikleri şey ne kadar kötüdür ifadesinde yani yaptıkları ne kötüdür demektir. Yani buradaki ma yezirûn vizr, vizra uhra, la tezru vizra uhra, bunun gibi ifadeler, vizr ifadesi yüklendiği şey, yani yapmakta olduğu, amel etmekte olduğu şey demektir, demiştir. 32. ayet Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise takva sahipler için, yani Allah'tan korkup sakınanlar için elbette daha hayırlıdır. Hala misiniz? İbn Abbas radiyallahu anh'a diyor ki Ahiretin daha hayırlı olması kalıcı olmasından dolayıdır. Yani dünya fani, ahiret ise bakidir, kalıcıdır. Mücahit dedi ki, e, ayette geçen illa le'ibun ve lehvun ifadesindeki le'ib davul demektir. Burada çalgı aletleri kastedilmektedir demiştir. Evet, 33. ayet, onların söylediklerinin seni mahzun ettiğini, hüzünlendirdiğini muhakkak biliyoruz. Onlar elbette seni yalanlamıyor. Fakat o zalimler gerçekten de Allah'ın ayetlerini yalanlıyorlar. Ali radiyalan diyor ki, Ebu Cehil Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, biz seni yalanlamıyoruz, senin getirdiğini yalanlıyoruz deyince bu ayet nazil oldu. Katade de şöyle demiştir, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğunu bildikleri halde inkar ediyorlardı. Yani onların inkarları bile bile bir inkar, yani cuhud. Hakkı bile bile inkar türündendi. Allah Azze ve Celle burada peygamberini teselli ediyor. Yani onların söyledikleri şeyler, yani seni inkarları ve bu inkarlarından dolayı da sana üzücü, eziyet verici şeyler dokundurmaları. Biz bunlardan haberdarız. Aslında onlar seni değil, benim ayetlerimi yalanlıyorlar diye Allah Azze ve Celle bunu bildiriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahyin tebliğini yapmadan önce yani nübüvvetle, risaletle görevlendirilmeden önce o kavmin içerisinde zaten el-emin yani asla yalan söylemeyen dürüst böyle bir kimse olarak biliniyor kendisinden yalan sadır olmayan ve kendisinden hiçbir kötülük beklenmeyen bir kişi olarak biliniyordu zaten fakat ne zamanki hakla geldi yani onların e, dünya hayatlarıyla ilgili düzeni bozucu şeylerle geldi zaten ayetin bir öncesiyle e, sibakıyla Bağlantılacak olursak bu ayeti Allah Azze ve Celle dünya hayatının eğlence olduğunu, asıl hayatın ahiret olduğunu Beyan ettikten sonra e, Bunu bildiriyor Onlar işte dünya hayatındaki e, Yürüte geldikleri Alışa geldikleri bir düzen içerisinde giderken Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Bu düzenlerine muhalif bir şey getiriyor Bu muhalefet şu Mekkeli müşrikler ahirete İman konusunda problemliydi. Yani şirkleri vardı, ibadet, uluhiyet konusunda şirkleri vardı. Fakat e, imanla ilgili en büyük problemleri ahirete imanla ilgiliydi. Bütün e, Allah'ın gönderdiği Rasullerin karşısında Rasuller açık delillerle gelmişlerdir. Bakın, yani mucize diyoruz yani biz. Onlar e, inkarı mümkün olmayan, İnkar mümkün olmayan mucizelerle gelmişlerdi. Yani bir kavim bir düzen içerisine giderken Resul, Allah'ın Resulü, o kavme e, bir şeyler söylüyor, sizin gidişatınız yanlış diyor, bozuk diyor ama inkar edemeyecekleri delillerle geliyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da herkese öyle. Yani gözle, hissi olarak, e, duyularla hissedilebilen bir takım mucizeleri olduğu gibi delilleri, ayetleri, nübüvvet delilleri olduğu gibi kıyamet gününe kadar devam edecek bir de Kur'an mucizesi olduğunu bildiriyor. Yani Kur'an her peygambere diyor, işte inkar edilemeyecek şeyler verilmiştir. Bana da e, Kur'an verildi diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu kıyamet gününe kadar bu ümmet içerisinde kalacak, devam edecek bir ayet. Yani delil. Nübüvvet delildir aynı zamanda. E, Kur'an'a muhatap olan herkesi Yenilgiye uğratan, yani onu inkar ile yaklaşanlara karşı onları yenen bir delildir Kur'an-ı Kerim. İşte her peygamber, her rasul böyle delillerle gelmiştir. Yani inkar mümkün olmayan. İnkar mümkün olmamasına rağmen biz o peygamberlerin inkar edildiğini görüyoruz. Yani tarihte Allah Azze ve Celle'nin kitabında bildirdiği kıssalarda. Ve yine Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde bu inkarları görüyoruz. Mesela onların gözlerinin önünde ayın ikiye yarılmaz. İşte ağacı çağırıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ağaç köklerini yolarak geliyor. İşte suya e, dokunuyor, ondan yüzlerce kişi, yani yetmeyecek normalde, yüzlerce kişi abdestini alıyor, ihtiyaçlarını gideriyor. İşte ekmek dağarcığı, tükenmeden sürekli içinden ekmek alınıyor vesaire vesaire. Yani hislerle şahit olunan şeylerle gelmişler. Ama peygamberler sadece bunlarla gelmemişti. Yani asıl iman edilmesi gereken konu şu değil. Yani evet peygamber Allah'ın izniyle ayı ikiye ayırır. Asıl iman etmemiz gereken konu bu değil. Onun gönderildiği husus bu değil. Peygamber ağacı çağırdı mı ona itaat ederek gelir. Veya işte İsa olduğu gibi ölüyü diriltir. Körü görür hale getirir, gözünü açar veya abraş alaca hastalığını anda tedavi eder. Bunlar değil. Yani bunlar, bu Peygamberlerin getirdikleri içeriye insanların iman etmeleri için birer muhaddimedir esasında. Yani sen onun hak olduğunu oradan kabul edip anlayıp asıl hedefe yöneleceksin. Bunu böyle anlamayanlar bugün mesela batıl ve hurafe ehli. Şahısları kutsallaştırma yoluna gidip, o şahısların getirdiği şeylerden uzaklaşmayla beraber bunu idame ettiriyorlar. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliği, güzel sıfatları, güzel ahlakı, onun şahsıyla ilgili şeyler. Tamamen Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsına yönlenip, evet biz bunlardan hiçbir şey elbette inkar edemeyiz. Onun yüceliğini, üstünlüğünü de inkar edemeyiz ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ne için gönderildi, neyle gönderildi? Bize asıl mesaj onun getirdikleridir. O ile gelmiştir. Allah Azze ve Celle'den bir ile gelmiştir. Bu vahyin insanlara tebliğinin etkili olması için bu sıfatlarla sütlenmiştir. El eminlik sıfatı gibi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu sıfata haiz. Yani el emin olarak biliniyor. Dolayısıyla peygamberlerin davetini yüklenen, onların varisi olacak, tebliğ vazifesini yüklenecek kimselerinde bu açıdan peygamberi örnek almaları gerekir. Örnek alınırken, peygamber örnek alınırken, Dikkat edilmesi gereken iki tane aşırılık var. Birisi inkar yolundaki aşırılıktır. Yani onun getirdiği şeyi bile bile hakkı göre göre inkar etmek. Yani hakkın delilleri ortada buna rağmen bir inkar. Bu bir sapma. Açık, aleni bir sapma. Bir de gizli bir sapma var. Mesela e, kitaplarda okursunuz veya sağda solda duyarsınız. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam abdest almaya görsün, işte tükürmeye görsün veya tıraş olmaya görsün, saçlarından kısaltmaya görsün. Sahabeler bunlar kapışırlardı diyor. Ebu Talha radiyallahu anh hatta Allah Resulü aleyhisselatü vesselam saçından verirdi. Yani onla teberrük. Mübarektir o çünkü. Allah Resulü mübarek kılmıştır. Fakat bu konuda sahabelerinin aşırılık ettiğini görünce Allah Resulü aleyhisselatü vesselam onları uyarıyor. Yani asıl maksattan uzaklaştıklarını görünce, yani Allah Resulü'nün teberrüğü, buna e, yoğunlaştıklarını görünce Sizden öncekilerin kalıntıları bakın diyor. Eee kiliselerde, eee savmalarda, ibadethanelerinde duruyor diyor. Yani asıl hedefi kaybetmiş kimseler. Sakın onlar gibi olmayın diyorlar Resulullah Resulü Aleyhissatümsa. Yani asıl gaye işte peygamber Aleyhissatü vesselam işte tükürdüğü zaman bunu kapışmak değil. Asıl hedef bu değil. Evet peygamber Aleyhissatü vesselamın bu özellikleri mübarektir ama asıl gaye bu değil. Asıl gaye Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine ittibadır. Yani onun emir ve yasaklarına ittibadır. Ama bu emir ve yasaklara ittiba, işte bir Allah Resulü'nün işte teriyle teberrük etmek kadar kolay değil. Onun tükürüğüyle teberrük etmek, saçının kalıyla teberrük etmek kadar kolay değil. Sana bir şeyler yüklüyor. Bu yüzden insanlar e, üzerlerine vazife olan şeylerden kaçınıp da bu tip şeylerle kendilerini avutma yolunu tutmuşlardır. O yüzden halen de devam eden bir adettir insanlarda. Mesela üzerine farz kılınan şeyleri insanlar yerine getirmez. Allah'ın emrettiği, Resul'ün emrettiği şeyleri yerine getirmez ama Allah Resulün mevlid kandili, mevlid gecesi veya onun adına işte birisi ölür de mevlit okutulacaksa o cenaze için, burada azami bir dindarlık, riayetkarlık, işte güya Allah yolunda harcamak için e, bu konuda e, harcamaktan çekinmeme yani Allah için harcadığını zannediyor Mevlüt kandili için veya e, böyle bidat olan insanların sonradan çıkardığı bidat bir tören için mesela ölüyor ölünün arkasından yemek dağıtıyor burada yaptığı harcamayı hiç gözü görmüyor yani umursamıyor bile yani bunu hayır zannediyor çünkü buradan sevap umuyor işte şeytan insanları böyle kandırmıştır. Farz olan bir konuda bunu yapmıyor. Zekat mesela üzerine farz olduğu zaman bu ona sanki yük gibi geliyor. Yani nereden kaçırsam, hatta e, bunun için fıkıh icat etmişlerdir, hile fıkhı. Zekattan nasıl kurtulursunun hilesini icat etmişlerdir. Nasıl kurtulursun? İşte zekatın farz olmaz için havelane havlu gerekir O ne demek? sabah malik olduğun zaman üzerinden bir sene geçmesi lazım. E sen bir sene geçirme. Ne yap? Mesela hanımına bağışla onu. Bir sene geçmeden. O da tekrar sana bağışlar. O zekat, o malın zekatı hiç verilmez böylece. Bunun gibi hileler üretmişlerdir. Ama bidat bir şey olsun, orada harcamadan kaçınma yok. Veya e, tıpkı kişinin batıl bir yolda, haram bir yolda yaptığı harcamaların gözüne görünmemesi gibi, şeytanın bu amelleri süslemesi gibi, e, aynı şekilde bidat olan, yani tıpkı haram harcamalar gibi bidat olan eylemlerde de harcamayı şeytan süslüyor, kolaylaştırıyor. Haram olan mesela, e, misal veriyorum, Türkiye Milli Takımı veya Fenerbahçe, Galatasaray, Avrupa'da şampiyon oluyor veya bir maç alıyor, işte o şehir dört dolanıyor arabalarla. İşte silahlar patlatılıyor, her türlü eğlence o esnada. Hiç gözüne gelmiyor bu. Şeytan bunu süslüyor. Yani dokunmuyor. Normalde insan tabiatında cimrilik vardır. Ama bu dokunmuyor. Şeytan süslüyor çünkü. Aynı şekilde bidat olan törenlerde de, işte bu mevlitlerde böyle. Normalde örtünmeyen kadın mevlitte örtüneceği tutar. Hatta bir saçı gözükse ondan dolayı kendisini günahkar hisseder o ortamda. Ama tören biter, berhal o açılır, rahatça insanlar gezer, her melaneti işler. İşte şeytan batılı süslemede başarılıdır insanlara karşı. Kıyamet gününe kadar Allah Azze ve Celle ona mühlet vermiştir. O da yemin etmiştir, ''Ya Rabbi sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından ben yanaşacağım.'' Ee, ve sen onları, sana kulluk edici bulamayacaksın, diyor şeytan. Allah Azze ve Celle de sen mühlet verilenlerdensin fakat, diyor, İhlaslı kulların müstesna, diyor. Samimi olan, yani gerçekten Allah'a iman edip de e, amellerinde onun rızasını gözetenler müstesnadır. İhlasın elde edilebilmesi, yani Allah Azze ve Celle'ye ihlasın elde edilebilmesi, işte bu ahirete imanla çok alakalı bir şey. Allah Azze ve Celle işte burada, Dünya hayatı bir oyun. Oyalanmadan, eğlenceden, geçici bir şeyden ibaret. Fakat asıl hayır ahirettir diyor. Ahiret hayatıdır. Bu da takva sahipleri için. Yani gerçekten Allah'tan sakınan, onun emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınanlar için daha hayırlıdır. Ahiret hayatı daha hayırlıdır demiyor bakın Allah Azze ve Celle. Ahiret hayatı takva sahipleri için daha hayırlıdır. Yoksa takva sahibi olmayan, dünyada Allah'ın emrinden ve yasaklarından sakınmayan için hayırlı değil. Orada azap var. Onlar için değil. Sakınan kimseler için hayırlıdır. İşte eğer <gülüyor> ahiret saadetini istiyorsan, o ebedi olan hayattaki saadeti istiyorsan dünyanın oyun eğlencesine aldanma, ona bel bağlama. Dünyada sen ancak kulluğunu ispatlamak için varsın. Yani imtihan edileceksin. Nefse hoş gelen şeylerle imtihan edileceksin. Bunlara seni mahzun edecek şeylerle sabredeceksin. Yani sen bunlardan yüz çevirip de hakka uygun hareket ettiğinde gerçekten ahirete iman edenler gibi amel ettiğinde seni üzecek şeylerle karşılaşacaksın. Böyle kimseler için sabreden kimseler için ahiret hayatı daha hayırlıdır. Evet. evet. Ebu Cehil ve benzerleri küfür ehli, cuhut ehli. Yani hakkı bile bile inkar edenlerin hakiki durumunu Allah azze ve celle bu ayette açıkça ortaya koyuyor. Yani onlara üzülme. Onlar aslında seni inkar etmiyor. Seni de senin getirdiklerinin de hak olduğunu biliyorlar. Ama onlar asıl bana diyor Allah azze ve celle. Bana muhalif oldukları için, benim ayetlerimi inkar ettikleri için senin üzerinden bu inkarlarını sergiliyorlar. Yani Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ne kusur buluyorlardı ki? Ölümsevi nokta. Yani hakikatte Muhammed Alesat ve sağımda yalancı deseler tutmuyor. Şair deseler şiirle alakası yok. Yani okur yazarlığı da yok. Deli diyorlar bunda delilik de yok. Yani bu iftira olarak atmayı düşündükleri her iftira söz geçici olmuştur. Mesela Duman bin Salabe'nin Müslüman oluş kıssasını hatırlarsınız. Ona diyorlar ki işte deli, deli diyorlar ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dan için. mecnun yani o cinleniyor. Cin geliyor ona tuhaf şeyler yapıyor. Onun yani bu sözü atanlar bunun böyle olmadığını çok iyi biliyorlar. Ama insanları yanıltmak için bu ifadeyi kullanıyorlar. Cinli. Muhammed Aleyhissalatu vesselam cinli. Yani ondan için böyle diyorlar. Bu mecnundur. Şimdi Dman bin Salebe radıyallahu an de işte sağdan solda yaygınlaştırılan bu sözler sebebiyle onu da kulağına geliyor. İşte Kureyş'te çok etkili bir adam var. Cinli ve insanlar etkiliyor. Acayip sözler söylüyor. Etkiliyor insanları. Ben gideyim şuna bir ruhye yapayım. Geliyor Allah Resulü aleyhisselatü vesselam diyor ki ben diyor tabip bir kimseyim. Bana diyorlar ki sende cunun varmış. Yani deliymiş. Delilik lik varmış. Ben ben de bunun şifası var diyor. Sana ben e, bir ruhya yapayım, ilaç uygulayayım. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam e, bu sözleri söyleyince o kişi direkt hutbe-i okuyor. İnnel hamdülillah. Muakkah hamd Allah içindir. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Yani hutbe-i tamamını okuyor. Duman bin Salebe orada tam anlamıyla bir şok oluş yaşıyor yani. Bunlar diyor ne kadar güzel sözler. Vallahi senin hakkında ne söylüyorlarsa onlar yanılmış. Sende delilik falan yok. Bunlar hakkın ta kendisi. O sözler bilakis duman bin salebeye şifa alıyor. Yani iman etmesine sebebiyet veriyor yani bu. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında deli dediler, şair dediler. İşte şairler buna inanmadı. Biz şiirin nasıl olduğunu biliriz dediler. Yani onun söyledikleri şiir değil, şiire benzemiyor. Veya ne iftira attılarsa hep geçici olmuştur Allah'ın izniyle. Ama o iftiralardan bir müddette olsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mahzun olmuştur. Yani bu imtihanı başta o yaşamıştır. Onun yolunda gidecek kim varsa buna benzer iftiralara kendini hazır hissetsin. Ve şunu bilsin ki aslında bunlar senin aleyhine iman ettiğin için senin aleyhine eskiden beri iman edenlerin başına e, musallat olan imtihanlardır. Allah Azze ve Celle'nin imtihanlarıdır. Sana hakkı söylediğin zaman, Hakk'a uygun hareket ettiğin zaman sana eziyet verenler aslında seni e, eziyetlendirmek istemiyorlar. Elhamdülillah. Evet. Yani seni yalanlamak istemiyorlar. Onların problemi aslında Allah Azze ve Celle ile, onun e, Resulü ile gönderdikleriyle. Fakat onlar doğrudan doğruya şunu diyemiyorlar bakın. Allah da neymiş? Bunu diyemiyorlar. Diyemezler çünkü Allah'a iman ediyorlar aslında. Allah'tan o korkuyorlar. Bugün muhatap olduğumuz insanlar da böyle. Allah buyurduysa ne olmuş ki? Böyle diyemiyor. Resul söylediyse ne olmuş ki? Bunu diyemiyor. O zaman ne oluyor? Yani Allah'ı inkar edemiyor. Ayetini inkar edemiyor. Resul'ün sözünü inkar edemiyor. Kimi inkar edecek? Seni, seninle uğraşması lazım. Buna da kattan işte. Allah Azze ve Celle bu mesajı veriyor. Yani onlar aslında seni değil, benim ayetlerimi yalanlıyorlar diyor. Fakat onların gözünde en zayıf halka sensin şu an. Doğrudan Allah Azze ve Celle'ye kaldırdıklarını söyleseler, onların gerçek durumu ortaya çıkacak. Yani halkla bile bile inkar ettikleri ortaya çıkacak. Ya Allah nasıl inkar edilir? İnsanlar bunu der. Allah inkar edilir mi? Bugün ateistler mesela, Münafıkça inkar etme yolunu tutuyorlar. Onlar neden inkar yolunu tutuyor? Çünkü Allah'a iman etmek işlerine gelmiyor. İman ettiğin zaman Allah'a onun boyunduruğuna girmen lazım, itaat etmen lazım. Onlar da böyle mertlik sergiliyorlar. Yani mertliği bunu sanıyorlar. Yani hiç iman ettiğimi söylemem daha iyi. Bak iman etmemek daha iyi değil. İman ettiğimi söylemem. Aslında Allah'a inkar etmek mümkün değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle her duanın fıtratına bunu yazmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında da Dehri'ler denilen bir sınıf vardı ki bugünkü ateistleri temsil eden sınıf. Materyalist sınıf. Bunları açıkça inkar ediyorlardı. Yani e, dünya hayatında rahatlığı e, gönül huzurunu inkar etmekte buluyorlar. Ama hep şu endişeyi taşıyorlar. Öldükten sonra ne olacak? halimiz. Bu yüzden ölümü hiç hatırlamak istemezler. Ölüm artık mesela ölümü inkar edebilen var mı? Yani bu inkarı mümkün olmayan bir hakikat. Bir kimse ölüm diye bir şey yoktur dese kimse ona aldırmaz. Hakikatte Allah yoktur diyen kimsenin hali de böyledir. Aynı ölümü inkar etmek gibi bir şeydir bu. Bu Mekkeli müşrikler de asla Allah'ı inkar etmiyordu. Yani ateist deildiler. Allah'ı kabul ediyorlardı. Rububiyet sıfatlarını kabul ediyorlardı. Yani yapan o, zarar veren o, fayda veren o. Hakiki tasarruf onda. Bunları itiraf ediyorlardı. Uluhiyet noktasında şirkleri olduğu için uluhiyet noktasındaki şirkleri bakın insanların fiilleriyle alakalı. Yani uluhiyet şirki insanların fiillerinde ortaya çıkar. Rububiyet şirki Allah'ın fiilleri hakkındaki inanç da ortaya çıkar. Mesela Allah'tan başka yaratıcı vardır dese bir insan, yani Allah falanca şeyi yarattığı gibi filan da yaratır dese, bu men Allah'ın rububiyetinde ortak koşmadır. Bu Allah'ın fiilidir çünkü. Uluhiyet ise bizim fiillerimizde Allah'ın birlenmesidir. Yani kullar tarafından Allah'ın ilah olarak tanınması, yani gerçekten haklıyla tazim edilmeye, korkulmaya, sevgiyle ve korkuyla itaat edilmeye, ibadet edilmeye layık olan Allah'tır. La ilahe illallah bu manayı içeriyordu işte. Mekkeli müşrikler bunu nasıl karşılıyordu? La ilahe illallah dendiği zaman işte ilahları tekbirillah mı yaptı? Yani bunun e, Türkçe manası şudur. Biz Allah'a da ibadet ederiz, La'ta da ibadet ederiz, Menat'a da ibadet ederiz, Falana da ibadet ederiz, Filana da ibadet ederizdir. Buna Muhammed Aleyhisselatü Vesselam karıştı, müdahale etti. La İlahe Allah derseniz kurtulursunuz. Yani bunu demek samimi olmayı gerektirecek. Yani bir kimse La İlahe İllallah dese de halen lata tapsa zaten kendi içerisinde bir yalan çelişkidir bu. La İlahe Allah deyin ki kurtulun diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü o toplum fıtraten düzgün bir toplum. Yani böyle yalancılık, böyle münafıklık yapacak bir toplum değil. Muhammed ve Vesselam'ın muhatabı oldu toplum. Şimdiki insanlar ise La İlahe illallah diyor, kabirlere tapıyor. Ölülerden medet istiyor. Yani insanlarda cehalet hakim, ayrı bir şey. Bir de bunu bile bile yapanlar var. Mesela bile bile yapanlara örnek, adam diyor ki falanca yerde diyor Ebu Ali Farmedi Hazretleri'nin zamanında birileri sıkıntıya düşmüş de Medet ya Allah demişler, kurtulamamışlar. Medet ya Ebu Ali demişler de ancak öyle kurtulmuşlar. Bak, Allah dostlarına yalvarmazsan işte kurtulamazsın gibi. E, bu inancı bile bile çakan şirketli kimseler var. Bugün bunu televizyonlarında, yani dini televizyonu adı altında, Semerkant TV gibi, buralarda yayın yapan organlarda milyonlara e, tebliğ ediyorlar. Bu ne demek? Yani sen Allah'a seslenirsen Allah yardım etmez. Haşa. Ona şirk koşmazsan yardım etmez. Bu inancı yerleştiriyorlar maalesef. Ve e, Mekkeli müşriklerin tavrı da böyle. Bir de yardım görme olayında Mekkeli müşriklerden bir adım daha ileride bir şirk var. O da Rububiyet şirkidir. Mekkeli müşrikler rububiyetle ortak koşmuyordu dedik. Onların sorunu sadece la ilahe illallah, uluhiyet ile ilgiliydi. Yani onlar lata yalvardıklarında, kabirlere yalvardıklarında kabirdekilerin kendilerine yardım ettiklerine inanmıyordu. Allah'ın yardım ettiğine inanıyorlardı. Sadece Allah'ın bunları vesile kıldıklarını iddia ediyorlardı. Yani biz bunlara seslenerek ancak Allah'a ibadet ederiz. Böyle bir iddiadaydılar. Çünkü e, bunun delili Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Onlara desen ki, e, size hiçbir fayda ve zarar vermedihalde bunlara mı tapıyorsunuz? Onlar başlarını öne eğip, biz atalarımızı bu yolda bulduk diyorlardı. Yani sırf atalarını bu yolda buldukları için bu ritüelleri, adet olan, ibadet haline gelmiş, bidat olan şirkleri yapa itiraf ediyorlardı. Yoksa onlar, işte hayır, onlar... E, tasarruf ederler demiyorlardı. Şimdikiler bunu da söylüyor. Yani sen Allah'a seslenir zaman Allah'a yardım etmez. Ama Ebu Ali'ye seslenirsen o sana yetişir diyor. Yani o yetişir. O seni işitir. Yani Allah'ın birlenmesi gereken rububiyet sıfatlarında bile ondan başkaları ona ortak koşulur hale gelmiştir. Evet, kulu La İlahe illallah, ve tuflihu dediğinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl bir topluma hitap ettiğini çok iyi biliyordu. Yani onlar şayet La İlahe deseydi fiilleriyle bu söze muhalefet etmeyeceklerdi, samimi olacaklardı. Bu yüzden yine samimi oldukları için bu noktada yani yalancılığı kendilerine yediremedikleri için, münafıklığı yediremedikleri için Mekke toplumu iman etmedi. La İlahe İllallah sözüne gelmedi. Ya geliverseydi, sadece bu sözü söyleseydi <gülüyor> Onlar bunu yediremediler. Bu yüzden mesela Ebu Süfyan'ın durumunu düşünürseniz, bu adam müşrikken, henüz müşrik, Hiraklin huzurunda Hirakil bilgiler almak istiyor. İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıldır? Yani öyle bilgiler ki, tamamen Hiraklin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman edip etmemesi Ebu Süfyan'ın ağzından çıkan kelimelere bağlı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hakkında olumsuz bir şeyler söylese, o anda hiraklı iman etmeyecek. Böyle bir ortam. Diyor ki Ebu Isfiyan, Vallahi diyor, başka şeyler söylemek isterdim de diyor, e, yani yalan söylemeyi kendime yediremediğim için orada hakkı söylemek zorunda kaldım diyor. Bu adam ahirete inanmayan birisi. Beni kınayacaklar diye, yani yalandan dolayı beni kınayacaklar diye orada hakkı söylemek zorunda kaldım diyor. Yani böyle bir insan demek ki "La ilahillallah" dediğinde bu bunu ancak samimi olarak söyler. Ne zaman "La ilahillallah" münafıkça söylenmeye başlamıştır? Müslümanlar izle sahibi olunca. Yani bizler hayatımız boyunca yani kullukla mükellef olduğumuz dünya hayatımız boyunca, yani canımızı teslim edinceye kadar ki o dönemde bir takım imtihanlarla karşılaşırız. Eğer bu imtihanlara fırsat bilmezsek bizim kaybedeceğimiz ortada. Nasıl? Ne demek istiyorum? Mesela kişi bir musibetle karşılaşıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya, sabır ilk sadme anındadır. Yani o musibetin ilk çarpması anındadır. Adam mesela bir belayla karşı karşıya geliyor. Sızlanıyor. Ona buna şikayet ediyor. Rabbini şikayet ediyor. Bundan son derece rahatsız söyleniyor, ediyor. Her türlü e, yani isyan elinden gelse yapacak. Rabbine kulluğunu, aciziyetini itiraf etmiyor. Rabbinden bağışlanma dilemiyor. Yani bu benim yap var yüzünden gelmiştir. Böyle bir da bulunmuyor. Hatta Allah'ı suçluyor belki. Allah'ın takdirini suçluyor. İşte kadere söylüyor belki. Bunları yapıyor. Bakıyor ki o bela başından gitmiyor. O artık başına geldi. Gitmeyecek. Ondan sonra işte başa gelen çekilir demeye başlıyor. Bunu desen ne olur? Demesen ne olur? Sen artık gördün olayı. İşte fırsat bu. Bela sana, musibet sana ilk çarptığı anda La ilahe illallahul halimul kerim. Allah'tan başka ki o Allah halimdir, yumuşaktır, kerimdir, bol kerem sahibidir, bol lütuf sahibidir. Subhanallah Rabbul Arşı Lazim. Noksanlardan münezzeh, yüce arşın Rabbi, sahibi. O arş nerede? Yedi kat semanın üzerinde. Yani o yedi kat semanın üzerinden bütün dünyada olan her şeyin, bütün insanların, milyarlarca insanların gönlünden geçen en ufak şeylerin bile haberdarı olan Allah Azze ve Celle, senin sahip olduğun ve bütün insanların sahip olduğu her şeyin gerçek, mutasarrıf olan Allah Azze ve Celle, işte o noksanlardan münezzehtir. Ben onun kuluyum diye bu itirafı yapmadıktan sonra kişi, belan ilk çarpması esnasında bunu böyle karşılamayan kişi fırsatı kaybetmiştir. Yine kullukla imtihanı söz konusu. Yani e, sen... Zenginsin. Dünya işleri sana akıp geliyor. Nimetler her taraftan akıp geliyor. Şu işlerin bir halledeyim, bu işlerin bir halledeyim de ondan sonra işte Rabbime kulluğa döneyim, Rabbimin bana emrettiklerine yöneleyim dersen fırsatı kaybettin. Senin imtihanının kazanma yolu, kazanılma yolu işte o anda. Yani biz belayı, yani imtihanları sadece Can yakıcı, üzün verici şeyler zannediyoruz. Bazen bizi sevindirici şeyler de bize bir beladır. İmtihandır yani, iptiladır. Zenginlik bize bir iptila olur. Çoluk çocuk, çocukların bolluğu, bunların işte sevecen olması, sen Allah yolundan koyuyorsa, sıkıntıdır, problemdir, beladır. Bunlara rağmen, mesela İbrahim Aleyhisselam'ın imtihanı, bu konuda bütün insanlara örnek olsun diye Kur'an'da zikrediliyor. Yani bu Kur'an ulaştı herkese bir hucet, örnek olsun, usve olsun diye. Nedir bu? İbrahim Aleyhisselam'ın itaatkar bir oğlu İsmail Aleyhisselam. Yani oğulları, çocuklar içerisinde en sevdiği o. En sevdiği, itaatkar, iş gören, yani her işini gören sağ kol olmuş adeta İbrahim Aleyhisselam'ın böyle bir çocuk. Böyle bir çocuğu Allah Azze ve Celle rüyasında boğazladığını gösteriyor. Bir oluyor, iki oluyor, rüyadır deyip geçiyor. Bir daha görünce diyor ki oğluna, İsmail'e, Evladım diyor, ben seni boğazladığımı görüyorum. Rabbim seni boğazlamamı emrediyor. Ve bu çocuk diyor ki, emrolunduğunu yap. Beni sabredenlerden bulacaksın. Yani bu, Tuhaf bir şey. Yani bize tuhaf geliyor. Niye? Biz alışmışız çünkü nefsimizin hevasına göre e, hayatımızı şekillendirmeye. Yani böyle diyen bir çocuğu, yani Allah'ın emrini bu şekilde teslimiyetle karşılayan bir çocuğu kesmekle emrolunuyor ve bunu yapmakla baş başa artık. Yani kaçarı yok. Allah emretmiş. İbrahim aleyhisselam Allah'tan aldığı bu emri sonuna kadar devam ettiriyor. Yani bu çağı İsmail Aleyhisselam'ın boğazına dayayıncaya kadar bu kadar kararlı yani Rabbine kullukta, onun emrini yerine getirmekte. Biz olsak bir sürü kelam yolu ararız. Yani biz olsak dedim biz Allah Azze ve Celle'den doğrudan vahiy almıyoruz. Muhta söylemiyorum ama Allah'ın kitabından emirle karşı karşıyayız. Rasulün sünnetinden sayı hadislerle karşı karşıyayız ve bizden dikkat edin, çoluk çocuğumuzu kesmemiz de istenmiyor. Yani bizden istenen İbrahim Aleyhisselam'a yüklenen bile değil, ondan çok daha hafifi. Ve biz böylesine bir şeye bile bir sürü e, kelam yapıyoruz. İşte şöyle yapmasak olur mu, böyle yapmasak olur mu, şunu şöyle yapıversek falan filan. Tevil kapılarla ondan kaçıyoruz. Veya işte şimdilik zamanı değil, ben yapacak pozisyonda değilim, nefsimi hazır hissetmiyorum falan filan. Bunların hepsi kendimizde benlik tanımamızdan kaynaklanıyor. O benlikleri yıkmamız gerekiyor yani. Emir Allah'ındır. Hüküm Allah'ındır. Yani o hükmediyorsa sahip o, efendi o, Rab o yani. Alemlerin Rabbi o, senin de benim de sahip olduğunuzun her şeyin de Rabbi o. O böyle istiyorsa, evet benim aklıma yatmasa bile, aklım başka bir şey daha uygun görse bile, mesela iblis de olduğu gibi, yahu ateşten yaratılan, topraktan yaratılandan üstün olmalı. Değil mi? İblis böyle düşündü. Belki Adem bana secde etmeli diye düşündü. Niye ben ona secde ediyorum? Yani bu sanki şöyle bir şey. Ya Rabbi, sen bu emri tekrar bir gözden geçir. Yani bu olacak iş değil, haşa. Yani e, ateşten yaratılan, topraktan yaratılana secde eder mi hiç? Sen bu emri bir gözden geçir. Bu işte bir yanlışlık var, haşa. O bunu söyledi. Adem Aleyhisselam'ın tavrına bakarsanız, o da ittila edildi ve aslında Adem Aleyhisselam'ı suçsuz çıkaracak, yani onun suçunu hafifletecek veya belki suçsuzluğunu ispatlayacak deliller çok. Adem Aleyhisselam da biliyor bunları. Yani düşünün, mesela Allah Azze ve Celle'ye karşı söylemiyor ama başka bir yerde, yani kendisini haklı bulmak için değil, sadece olayı aktarmak için şunu söylüyor. Ben diyor, o güne kadar bir kimsenin, Allah adına yemin edip de yalan söyleyebileceğini hiç düşünmemiştim diyor. İlk defa oluyor çünkü bu. Yani Allah adına söylüyor ve yemin ediyor. İblis ona öyle yemin etmişti işte. Yani o yasaklanmış ağaçtan yedirirken ona Allah adına yemin etmişti. Fakat Adem Aleyhisselam bunu kullanmıyor Rabbine karşı. Diyor ki, Ya Rabbi ben suçsuzum demiyor bakın. Yani ben ne yaptıysam iblisin yüzünden oldu. Şeytan beni saptırdı. Bunu demiyor. Halbuki şeytan saptırdı onu. Fezellehümeş şeytan. İkisini şeytan ayaklarını kaydırdı. Allah diyor bunu. Ama Adem Aleyhisselam bunu kullanmıyor. Beni şeytan saptırdı. İşte şeytana uyduk. Bu değil. Ya Rabbi. Rabbena ey Rabbimiz, zalemna enfüsenâ. Biz kendi nefislerimize zulmettik. Biz işledik bunu. Bu hata bizim eğer sen bizi bağışlamaz ve merhamet etmezse, elbette biz hüsrana uğrayanlardan oluruz. Evet, demek ki Allah Azze ve Celle'den gelen bir bela, musibet, imtihan, bu tip şeylerle karşılaştığımızda nefsimize döneceğiz. Ki bazı hadislerde bu şey gelmiştir. Mesela e, hadiste böyle buluyor, İbrahim bin Ethem'in müsnedinde gelen bir hadis. Ee, rızkının daraldığından elini yani rızkının daralmasıyla ibtila edilen kişi istiğfarı çoğalsın. Yani istiğfar Allah'tan bağışlanma dilesin. Kendi yaptığı ettikleri yüzünden o rızıktan alıkonmaktadır. Allah'tan bağışlanma dilesin, istiğfar etsin, Rabbine tövbe etsin. Herhangi bir e, üzücü hadiseyle karşılaşan kişi de la havle ve la kuvvete illa billah zikrine devam etsin diyor. La havle ve la kuvvete illa billah. Diğer bir hadiste cennet hazinelerinden bir hazinedir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne? Yani mücerret dilin zikri değil bakın. Manasını kalbine oturtman gereken bir zikir. La havle. Hiçbir hareket yok. Ve la kuvvete. Hiçbir kuvvet de yok. İlla billahil aliyil azim. Ancak pek yüce olan, azim olan Allah'ın hareket ettirmesiyle ve onun kuvvet vermesiyle bir kuvvet varsa vardır. O olmadan bir şey yok. Yine Allah'ın tevhidi e, gündeme geliyor. Yani rububiyette tevhidi gündeme geliyor. Allah'ı birlersen, bakın mesela demek ki e, bizi sıkıntıya sokan şeylerde istiğfarın önemi. Hakimin müstedrekler rivayet ettiği bir hadiste lafızla şöyle geliyor. İstiğfar, yani Estağfirullah, Ya Rabbi günahlarımdan dolayı senden bağışlanma dilerim. Beni bağışla. Bu zikri yapmak 70 tane belayı inerken karşılar diyor. 70 çeşit belayı inerken karşılar. İstiğfar, Allah'tan bağışlanma dilemek. Neden bağışlanma diliyorsun? Yani bunun manasını düşünmek lazım. Neden bağışlanma diliyoruz? Çünkü biz pusurlardan, hatalardan Uzak kalamıyoruz. Gafletten uzak kalamıyoruz. Nebi Aleyhisselam ile peygamber olmasına rağmen diyor ki, "Benim kalbim diyor bazen perdelenir. Bir çeşit perde artık. Bunun mahiyeti açıklanmamış. Perdelenir de ben Rabbim'den 70 defa bağışlanma dilerim her gün." Başka bir rivayette günde 100 defa Rabbim'den bağışlanma diliyorum diyor. Yine Huzeyfer Radıyallahu Anh'ten gelen bir rivayette münafık birisi istiğfar yapmaz diyor. Yani münafık olan kişiler Allah'tan bağışlanma dilemez. Çünkü münafığa göre hep haklıdır o. Belaya da uğrasa kendisi haklıdır. O belayı onun başına kim verirse o haksızdır. Veya kimin vesilesiyle o bela gelirse o haksızdır. O hep haklıdır ama. Böyle değil. Müminin vasfı sürekli Rabbine aczini, fakrını, ihtiyacını, ona muhtaç olduğunu ishar ederek, Rabbi karşısında zilletle, tevazuyla eğilerek Aczini itiraf etmek, sürekli ondan bağışlanma demek yoluyla olmalı. Bakın, Nebi Aleyhisselatü Vesselam demek ki rızkı daralan kişi istiğfara devam etsin diyor. Çünkü rızkına daralmasına sebep olan şey Allah'ın emirlerini veya Rasul emirlerini ihmal etmesindendir. Görünür sebep, Görünür şeye bakarsan, bir kimse işte Allah'a ibadete koyulduğu zaman, helale harama dikkat etti zaman, rızıktan geri kalacak zannedilir, rızıktan mahrum olacak zannedilir. İşte sakal bırakacak, işsiz kalacak. Nerede rızık? Helalden haramdan kaçınacak, bankaya bulaşmayacak, şunu yapmayacak, bunu yapmayacak, haram almayacak, haram satmayacak. Bir daha da elinden uzak duracak falan filan. Bunlara dikkat edecek. Nerede rızık? Nereden gelecek? İşte iman eden orada belli oluyor. İmtihanı kişi burada kazanıyor. Gayba iman eden kişi gayb ne? Bizim için gayb Allah Azze ve Celle'nin rızık hazineleridir. Senin umduğun yerden, beklediğin, bildiğin bir yerden olsaydı o rızıklar iman edenle etmeyen arasında fark kalmazdı. Emre ve yasağı itaat edenle etmeyen arasında bir fark kalmazdı. Ve münafık diye bir şey kalmazdı o zaman. Yani herkesin görüp durduğu ee, bir şeyde mesela ölüme iman etmeyi örnek verdik ya ölüme kafir de iman eder, mümin de iman eder. Çünkü ölüm artık inkar edilemez bir gerçektir. Bu yüzden iman esasları içerisinde şu ifadeyi göremezsiniz ölüme iman etmek. İman esaslarından değildir bu. Ama öldükten sonra bir şey iman etmek iman esaslarındandır. Ne de? <gülüyor> Çünkü bu bizim için gayptır, Yani hissiyatımızın, gözlerimizle algıladıklarımızın, kulaklarımızla içtiklerimizin dışında bir bilgi. Öldükten sonra dirilmek. Berzah hayatı, kabir hayatı. Bizim bildiklerimizin, gördüklerimizin dışında. Buna ancak Allah'ı ve Resulünü tasdikleyenler iman eder. Allah' ve Rasulünü tasdiklemeyenler ise buna e, diliyle iman ettiğiniz söyleyenleri vardır. Münafıklar gibi. Bir de söylemeyenler vardır. asla inkar edenleri vardır. Söyleyen münafıklar Dilleriyle bunu söylerler. Cennete, cehenneme iman ettiklerini, öldükten sonra dirişe iman ettiklerini dilleriyle söylerler. Ama fiillerinde bununla hiçbir alaka göremez. Cennete iman ettiğini söyler fakat kendisini cennete götürecek şeylerden hep uzaktır. Bu sebeple mesela Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki, mesela en fazletli şey ne? Namazları ilk vaktinde kılmak. En üstün ibadet. Fakat münafır namazını anlatırken diyor ki, bazen iki namazını öyle geciktirir, yani güneş sararmadıkça namaza kalkmaz diyor. İki namazına kalkmaz. Yani bu adam namaz kılan bir adam. Belli ki cemaate de gelmiyor. Cemaate gelse ne kılacak. Namaz kılıyor yani. İnsanların görmediği yerde de namaz kılıyor. Fakat münafık diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna. Ancak diyor güneş sararınca kalkar, kılarken de diyor karganın yem yediği gibi kılar bu namazı. Yani kılıyor görünüşte, zahirde, bu ameli de yapıyor. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buna münafık diyor. Neden münafık? Çünkü Allah kadındaki sevaba talip değil. Yani bir rüsum olsun diye belki sırf e, İslam'ın kılıcından, şer'i İslam hükmünden sıyrılmamak için namazı kılıyor. Yani bu e, şöyle düşünün. Mesela günümüzde İslam devleti yok. Namaz kılmayanı öldürmüyorlar. Ama böyle adamlar var. Yani Allah Resulü'nün bahsettiği, münafık diye bahsettiği insanlar çok. Nasıl oluyor? Nasıl bir nifak? Yani bu adam namazı terk etse öldürülmeyecek de. Belki toplum tarafından kınanmayacak bile. Ama yine de kılıyor. Kılıyor ama nasıl kılıyor? Vaktinden geçirerek kılıyor. Yatsıyı işte 12, 1, 2 olmadıkça kılmıyor. Misal. Niye? Ama kılıyor sonuçta. İşte bu nifaktan bir şubedir. Tam anlamıyla bu imandan arı bir insan değil. Bunda iman var ama iman olduğu için bu namazı kılıyor. Fakat o iman nifakla karışık bir iman. Bundan halis olmadıkça, kişi ayıklanmadıkça Allah Azze ve Celle huzurunda e, ateşten kurtulamaz. Yani kişi bu halde ölse, belki cehennemde ebedi kalmaktan kurtulur ama namazları bu şekilde kıldığı zaman, cehennemden kendisini kurtaramaz. Rabbim bağışlamadıkça. Neden kurtaramaz? Dünyadaki bütün kişinin e, muhatap olduğu belalar, musibetler, sıkıntılar bu gibi şeyler yüzündendir. Eğer Rabbi temizlemek istiyorsa o kulu, eğer temizlemek istemiyor da ahirette çekmesini istiyorsa, e, buna hiçbir bela bile dokundurmaz. Hatta bir hadiste diyor ya, başarısı nedir ben hiç görmedim diyor Allah Resulü. Sen bizden değilsin diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ona. Yani mümin, müminden bela eksik olmaz. Neden eksik olmaz? Çünkü mümin gafleti vardır, günahı vardır, kusursuz değildir. Mümindir ama kusurludur, günahları var. Fakat Allah Azze ve Celle ona dünyada verdiği musibetlerle, sıkıntılarla, üzüntülerle, ayağına batan dikenle, ayakkabı bağının kopmasıyla, bunların hepsiyle aslında onu arındırıyor. Ama hangi şartla? Müslüman ganimeti, fırsatı ganimet bilecek ayakkabı bağ bile koptuğu zaman eğer sen bunun Rabbinden bir imtihan, Rabbinden bir musibet olduğunu biliyorsan, inna lillahi ve inna ileyhi raciun dedin mi kazandın. Muhakkak biz Allah'tan geldik, ona dönüşürüz. Ayakkabın bağın kopsa bile. Bunu yapmadın, kaçırdın, onu kaçırdın. Başka şeyleri gözet artık. O geçti. Ama Rabbine kullu her an gözet. Kişi bu uyanıklık üzere olmazsa dünya hayatı e, tamamen onun aleyhine döner. Bu hayat onun aleyhine işler. Biz fırsatları ganimet bilmek zorundayız. Allah'a kulluğu her şeyde sergilemek zorundayız. Eğer biz bunu gerçekleştirirsek, yani ayakkabımızın bağının koptuğunda bile Allah'ı zikretmek gerektiğini, bundan bir hikmet çıkarmak gerektiğini düşünecek bir yapıya ulaşırsak, bu şuura ulaşırsak, bilin ki Karşılaştığımız her imtihanda da en doğrusu neyse onu yapmaya zamanla muvaffak oluruz. Yani buna kendimizi hazırlarız inşallah. İşte insan demek ki bu hayatın önüne çıkardığı hadselerde, Allah Azze ve Celle'nin o kimsenin hayatına önüne çıkardığı hadselerde hep bu imtihan içerisindedir. Eğer değerlendirirse değerlendirir, değerlendiremezse kendisi kaybeder. Allah Azze ve Celle diyor ki, dünya hayatı uyuğun eğlenceden ibarettir. Yani kişi hep gaflete düşürecek şeyler ile e, doludur. Fakat asıl hayat takva sahipleri için, gerçek hayat, hayırlı hayat, ahiret hayatıdır ve o kalıcıdır. Allah Azze ve Celle buna yönlendiriyor e, ve iman ettiğinden dolayı, Rabbinin senden istediklerini tercih ettiğinden dolayı insanlarla da imtihan olacaksın. Üzülme onların söylediklerinden dolayı, onların sana eziyetlerinden dolayı üzülme. E, sen bu yolda devam et. Mükafatın bana ait diyor Allah Azze ve Celle. İnsanlarla da evet imtihan olma var. Sonra e, şu ayet konuyla alakalı bunları tamamlayalım. Andolsun 34. ayet. Andolsun. Senden önceki rasuller de yalanlanmıştı. Onlara yardımımız gelinceye kadar, yani henüz yardım gelmemiş, Allah tarafından bir destek gelmemiş fakat bu destek süreci içerisinde, yardım gelinceye kadar yalanlamaya ve eziyet edilmelerine sabrettiler. Bu Resuller, senden öncekiler de bunla yani ilk sen değilsin, senden öncekiler de yalanlandı ve Allah yardım edinceye kadar onlar da hep eziyete yalanlanmaya devam etti ve sabrettiler. Allah Kelimelerini, Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek yoktur. <gülüyor> Andolsun ki, rasullerin haberlerinden bir kısmı sana gelmiştir. Katade dedi ki, duyduğunuz gibi, Allah Resulünü teselli ediyor ve kendisinden önce gelen nebilerin de yalanlandığını, onların Allah aralarına hüküm verinceye kadar bu yalanlamalara sabrettiğini bildiriyor. Allah'ın onlara hüküm vermesi de işte bir azapla helak edilmeleri. İşte Aad kavminin helaki, Semud kavminin helaki gibi. Artık yani o ana kadar bunlar hep yalanlamaya devam ettiler. Nuh aleyhisselam'ın kavminin işte tufanla helak edilmesi gibi. O ana kadar yalanlamaya devam ettiler. O tufan geldikten sonra iman eden imanı kendilerine fayda vermedi. Önemli olan o tufan gelmeden buna iman etmek. 35. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Aytab. Yani insanların seni yalanlamaları, yüz çevirmeleri sana ağır geliyorsa, gücün yeterse yerin içine bir tünel ya da göğe bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onların hepsini hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma. Yani mucize getirmek de senin elinde değil diyor Allah Azze ve Celle. Yani kimlerin iman edeceğine, kimlerin iman etmeyeceğine karar verecek olan da denim diyor Allah Azze ve Celle. Sakın cahillerden olma diyor. Yoksa cahillik etmiş olursun. Bu işte davet metotları konusunda da e, yani günümüz insanına bir uyarıdır. Cahillik etmeyin. Nedir bu cahillik? Sen meşru olan yolları, Peygamber ve Vesselam'ın sünnetine geçen yolları e, yetersiz görüp de yani bunları uyguladığın zaman az insan tabi oluyor, az insana iman ediyor deyip de gayrimeşru yollara saptığında İnsanlar iman etsin diye Allah'ın meşru kılmadığı yollar deniyorsun. Video kullanıyorsun, müzik kullanıyorsun, kadın erkek karışık veya haram olan diğer unsurları karıştırıyorsun. Bunları yaptığında Allah cahillerden olma diyor işte. Bu cahillerin işi. i̇bn Abbas radıyallahu diyor ki, Yani eğer gücün yeterse yerin dibine inebileceğim bir tünel veya gökyüzüne çıkabileceğim bir merdiven ara. Ve gökyüzüne çıkıp onlara kendilerine getirdiğimizden daha üstün bir delil getir. Eğer ben isteseydim hepsini doğru yolda toplardım demektir diyor ayetin manası. 36. Ancak dinleyenler icabet eder. Bu da önemli bir ifade. Yesme dinleyenler. Ancak dinleyenler icabet eder. Yani davete uyar. Ölüler Allah onları diriltir. Onları ancak Allah diriltir. Sonra ona döndürülürler. Mücadeledi dedi ki, dinleyenlerden kast edilen müminlerin, iman edenlerin zikri dinlemesidir. Kafirleri ise Allah Teala ölülerle beraber, kıyamet günü diriltecektir. Yani ölülerden onların hiçbir farkı yoktur o kafirlerin. Yani vahye kulak vermeyenlerin. Katade de şöyle diyor, samimiyetle dinleyenler Allah'ın kitabını dinleyip ondan faydalanarak içinde yazılanları anlayan ve yerine getirendir. Bu kişinin kalbi ve basireti diridir. Ve 37. Ona Rabbinden bir ayet indirilmeli değil miydi dediler. Yani mucize. De ki muhakkak ki Allah ayet indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yani gözleriyle görebildikler. Normalde Kur'an ayetleri de ayettir de. Burada kast edilen Kevni ayet. Yani... E, mucize talep ediyorlar, mucize diye tabir edilen şeyi talep ediyorlar onlar. Elbette Allah bunu indirmeye kadirdir, fakat onların çoğu bilmezler. Allah azze 38 ayetle bir sonraki derste devam edeceğiz ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve